Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan Herkese merhabalar, Açık Radyo 94.9, Balık Gözü'ndeyiz. Bugün biraz garipli bir ses, o yüzden e, mazur gördüm görmenizi isteyeceğim. Bugünkü konumuz şehir tiyatroları ile ilgili olacak. Şehir tiyatrolarında bir karışıklık var birkaç zamandır. Bu aslında şimdinin konusu da değil sadece. Birkaç zaman önceye de gidiyor. Yaklaşık 10 yıl öncesine gidersek de bugün yaşanılan tartışmaların benzerini görmek e, mümkün. E, mesela bu hafta Çıkan bir haber var. İlk önce bir ondan bahsedeceğim. Şehir tiyatrolarında erotik ve pornografik oyun var diye bir yazı yazmış Haber Vaktim e, sitesi. Haberde geçen cümlelere bakarsak eğer son derece rahatsız edici bir taraftan da. Müste müstehcenlik son gaz devam ediyor diye bir ara başlıkla. Ee, şehir tiyatrolarındaki gayri ahlaki oyunlar da tüm hızıyla sahnelenmeye devam ediyor. İçerindeki gayri ahlaki unsurlar sebebiyle yoğun eleştiri yağmuruna tutulan... Günlük Müstehcan Sırlar isimli oyunda şehir tiyatrolarının bu ayki oyun programında yer aldı diyor. Ve şehir tiyatrolarında Aziz Nesin ilgisi de büyük dikkat çekiyor. Faz Fa Necip Fazıl Kısakürek gibi İslami tandanslı isimlerin oyunlarına yer vermeyen şehir tiyatroları, Madımak olaylarının fitilini ateşleyenlerden biri olarak hafızalara kazınan Aziz Nesin'in Pırtlatan Bal adlı oyununu Fatih Reşat Nuri sahnesinde oynayacak diyor ve... Devamı da aslında bu haberin Başbakan bu ifadeleri görse Ne ne derdi deyip e, Yine Murat Anmunga'nın e, Özen Yula'nın oyunlarından Bahsederek devam eden bir yazı Yine şehir tiyatrolarının Bu karışıklığının karmaşasını e, Orhan Alkaya ile konuşacağız e, Orhan Alkaya Şehir tiyatrolarının eski genel sanat yönetmeni Ve aynı zamanda oyuncu e, Kendisiyle neler olduğunu konuşacağız Şehir tiyatrolarında ...ki karışıklık derken neyi kastettiğimizden de bir bahsedelim. Bir yönetmelik değişikliğinden e, bahsediliyor ve aslında bu yönetmelik değişikliğinden hiç kimsenin haberi yok. Ve şu andaki genel sanat yönetmeni Ayşen Şamlıoğlu'nun da haberinin olmadığı... ...ve bir gecede bu yönetmeliğin e, önüne geldiğini bir gün sonra haberinin olduğundan e, bahsediliyor. Birçok haber sitesinde de öyle... Eski e, yönetmelikte tiyatro müdürünün görevi idariydi. Şimdi de içerikle ilgilenecek ve oyunlarda toplumun etik değerlerine özen gösterilmesini gözetecek. Sanat çalış çalışmalarından sanat yönetmeni değil müdür sorumlu olacak... Bundan sonra yönetim kuruluna sanat yönetmeni değil kültür daire başkanı başkanlık edecek ve kuruldaki sanatçıların yerine belediye memurları oturtulacak. Sahnelenecek oyunları, onu, oyunları belirleyen edebi kurulda sanatçılar azaltılıp bürokratlar çoğaltılacak ve disiplin cezalarını sanat yönetmeni değil tiyatro müdürü verecek. Evet buradan çıkarılan sonuç aslında bu bir bilincin bir şekilde yansıması da Aynı zamanda çünkü genel sanat yönetmeninin olmaması demek aynı şekilde e, bir şekilde belediyenin eline geçmesi ve belediye bürokratları tarafından yönetilmesi demek ve tiyatrocular da bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Cuma 13 Nisan tarihinde ...bir basın açıklaması yaptılar... ...Harbiye Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'nun... ...önünde... ...bu yönetmelik değişikliğini protesto ettiler... ...ve bu konuyla ilgili de... ...yine aslında bütün bu süreçleri konuşmak için de... ...şimdi Orhan Alkaya'ya... ...bağlanacağız... ...Orhan Alkaya'da hattın diğer ucunda... ...Merhaba Orhan Bey... ...Orhan Bey... ...hattın diğer ucunda değil şimdilik... ...bir küçük teknik aksaklıktan sonra... Ee, tekrar devam edelim ee, tekrar haberlere dönelim o zaman Orhan Alkay'la konuşmadan önce biraz önce Haber Vaktim komda geçen e, haberden bahsediyordum bu yine aslında geçen zamanlardan birinde de balık gözünde konuşmuştuk sanatta nefret söyleminin başka bir yansıması tarihlere baktığımız zaman 2012'de de e, yine e, aslında İslami tandanslı e, haber sitelerinde ya da gazetelerde de e, ...bu haberleri görüyoruz. E, neden Necip Fazıl Kısa Kürek oyunlarına yer verilmiyor deniliyor. Ve ardından şehir tiyatrolarının yönetiminde yine bir küçük değişiklik oluyor. Ardından e, şimdi de yine gazetelerde böyle haberleri görmeye başladığımız zamanlardan sonra da... ...yine şehir tiyatrolarında bir küçük değişiklikle karşılaşıyoruz. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Hattın diğer ucunda Orhan Alkaya var şimdi sanıyorum. Merhaba Orhan Bey. Merhaba, teşekkür. Ee, şehir tiyatrolarındaki karmaşadan bahsediyoruz aslında bunun çok daha eskiye dayandığını şimdinin meselesi olmadığını da konuşuyorduk. Ee, <gülüyor> Sizden ben aslında biraz bu tarihsel <gülüyor> süreçten bahsetmenizi isteyeceğim. Bir 10 yıl öncesine kadar gidebildim ben 2002'ye kadar Nurullah Vallahi ben Tuncel. 98 yıl öncesine de gidebiliyorum. <gülüyor> o tarihi iyi biliyorum çünkü. Evet ee, yani, Sürekli bir takım sorunlar, problemler yaşandı. Ama yani bugünkü yönetmelik benzeri bir şeyi bugüne kadar kimse hayal bile etmemişti. Evet. Peki e, bu süreç nasıl başladı? Aslında bu 94 dediğimiz tarihte de yani aslında bu şehir tiyatrolarında bir şekilde dönem dönem gerçekleşen bir hadise ve aynı zamanda basının da biraz bastırmasıyla devam eden, basının da yazılarıyla da başlayan bir süreç gibi geliyor bana. Siz neler söylersiniz acaba? Şimdi 94 e, tarihi Vefa Partisi'nin İstanbul Belediyesi'ni alması... Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olması ve Genç Aygür'ünün yerine Erol Keskin'in atanmasıyla sonuçlanan yönetim değişikliğinin olduğu tarih. Şimdi bu tarihin kritik bir yanı belki şu söylenebilir. Tayyip Erdoğan belediye başkanı daha çok yeni bir dönemde belediye başkanı olmasının hemen üzerinden e, şehir tiyatrosunda sonra e, Necip Fazıl Üstadın oyunlarını oynayacak e, mehalinde bir, bir şey söylemişti. E, şimdi Necip Fazıl, ama buradaki dayatma Üstad'ın e, tiyatro çevrelerinde çok büyük bir rahatsızlık erdetmişti. Yani ne oldu? İşte iki yıl e, Erol Keskin, beş yıl e, e, Kenan Işık e, arkasından e, on ortay şükür türen e, Necip Fazıl oyunları oynanmadı şehir tiyatrosunda. Hı hı. Bu nedenle ama ee, yani yoksa şunu hep söyledik, ben de söyledim, Necip Fazıl bizim yazarımızdır. Ee, Mustafa Turun'un oyun yazarı yaptığı ve oyunların e, ilk dönem oyunları tamamı, şehir tiyatrosunda oynandığı, e, e, yani şehir tiyatrosunun kendi yazarı saydığımız e, bir oyun yazarıdır. Hı hı. İlk döneme itibariyle 1940'ların e, sonlarından kadar. <gülüyor> e, ama tiyatro ıı, üslubunda bu dayatma anlayışı bir rahatlık yaratmıştı. Daha sonra ıı, Nurullah Tuncel'in ilk döneminde Bir Adam Yaratmak oynandı. <gülüyor> Şimdi Bir Adam Yaratmak yani bunlar tabii çok enteresan hikayeler, roman, e, roman eski boyutları olan hikayeler. Şimdi 1907'de yazdığı bir oyundur Bir Adam Yaratmak, <gülüyor> Necip Fazıl'ın e, ve sonunda bir iki sayfalık tirat vardır. O tirat için yazılmıştır aslında. Yani soyut bir oyundur, metaforik bir oyundur. Ama o son iki sayfa Necip Fazıl'ın dönüşümünü, o mistik dönüşümünü anıttık. E, yapan yönetmen arkadaşımız orayı kesmiş. Büyük kıyametler koptu. Evet. Yani oyunu da epeyce e, budamış. Necip Fazıl'ın oğlu oyunu çekti. E, anlayacağınız bir tiyatronun iç meseleleri çok basit değil. Evet. Halbuki 1937'de e, Bir Adam Yaratmayı... Ertme Koyunun Mustafa Tosun'yu koydu ve başrolünü oynadı. Mesela. Ee, yani tiyatroya tiyatronun dışından e, e, bakışların doğruyu yansıtma olasılığı çok e, rastlantısaldır. E, evet, yani dediğim gibi hikaye Hı -hı. uzun ve yanlara doğru Hı -hı. yayılmaya e, çok müsait. Peki. E, Belki de şeyden bahsedebiliriz bu mesela Nurullah Tuncer'in gelişi süreci de Şükrü Türen vardı öncesinde ve bir e, aslında o da bir, bir anda bir atlatmayla e, bir, çok kısa bir zamanda gelişmiş bir şey ve şimdiki zaman da yaklaşık yine böyle bir şey yani bir anda oluyor ve e, aslında en son genel sanat yönetmeninin haberi oluyor en son oyuncuların haberi oluyor ve bu karar neredeyse geçmiş oluyor. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz acaba? Şimdi çok hızlı e, yönetici değişiklikleri yapıldı. E, son e, 18 sene içerisinde ondan önce Gönç Aygür'ün 10 sene e, görev yapmıştı. E, sonrasında e, işte, Erol Keskin, e, Kenan Işık, e, şu Tren, Nurullah Tuncer, Mazlum Kiper dava kazanarak geri döndü bir kere daha Nurullah Tuncer. E, Ayşe yani e, bu kadar fazla değişim e, pek alışılmış bir, şey, bir şey değildir. Hı -hı. E, yani büyük tiyatroların başında çok uzun süre kalırlar e, sanat yönetmenleri. Çünkü onları seçenler zaten onları e, uzun süre orada kalsın diye seçerler. E, ne istediklerini bilirler ve e, derler ki gel işte en son e, e, Burk Tiyatri İnternet'i de 2018'e kadar anlaşma yaptı. <Gülüyor> Şu an mevcut internet filan 2018'de kadar anlaşma yaptı. Bundan, ondan önce Klas Payman 13 yıl kalmıştı ya da 14 yıl. Yani ancak bu şekilde zaten bir proje hayata geçirilebilir. Bizde çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bu biraz da tam olarak fiyatadan ne istendiği konusunda bir karışıklık olması ile ilgili. Nasıl bir karışıklık? <gülüyor> Yani siz e, ülkenizin e, en önemli kültürel değeri sayılmak gereken 98 yıllık tarihe sahip bir tiyatro kurumunun başına e, birini getirdiğinizde ona güvenmeniz gerekir. Ve ona buyur e, projelerini hayata geçir, oyunlarını yap ve bana e, kuruluş amacına uygun olarak dünya tiyatrosuyla ile e, bir üretim sundur. Demeli ve geri çekilmeli Hı -hı. Yani kamunun buradaki misyonu Bundan daha fazla değil evet. yani, Şunu niye oynadın Şunu niye oynamadın ha, Bir de çok e, küçük bir e, Çevre vardır bunları. Ben de geçen sanat yönetmeni döneminde Fazlasıyla bu çevrenin provokasyonlarını Yaşadım ee, Sübvensör kurumla tiyatro arasındaki ilişkiyi Kopartmak için Baskı kurarlar bunlar Hı -hı. En son olarak da işte bu e, son aylarda işte yani bir oyun üzerine yazılan e, bir yazı, e, şehir tiyatroları oyunlarının müstehkenliği, hmm. iddiası vesaire gibi bir nokta yıpratma kampanyası başlatıldı. Zaten bunu gördüğümüzde bir şeyler oluyor dedik ama e, olacak şeyin böyle bir yönetmelik, yani böyle bu, bu anlayışta bir yönetmelikle sonuçlanacağını doğrusu bu kadarını hayal bile edemezdik. Peki bu yönetmelik nasıl değişiklikler getirecek? Ben çok az bahsettim ama siz neler söyleyebilirsiniz? Bir genel sanat... Yani birinci maddesi itibariyle zaten şehir tiyatrosu bir sanat kurumu olmaktan çıkartıyor. Bir sanat kurumu olarak tarif etmiyor. Bir şube müdürlüğü olarak tarif ediyor. Bizim kuruluşumuzdan bu yana var olan sanat kurumu ibaresi ortadan kalkmış. Yerine şube müdürlüğü gelmiş. İkinci maddemiz bizim amaç maddemizdir. ...o tamamen kalkmış... ...yani varoluşumuzu tarif eden madde... ...nedenimizi tarif eden madde... Ee, ...buradan başlıyor... ...genel sanat yönetmenine ait yetkilerin... ...çok çok büyük bir bölümü... E, ...tamamına yakını diyebilirim... ...mütürlük kurtesine geçmiş... ...repertuvar yetkisi... Edebi kurul... ...devredilmiş çünkü daha önce... ...meride bulunan bir kurul... ...şimdi belirleyici... E, e, ...sınıfına alınmış... Ve yönetim kurulunun başkanı, başkan vekili, belediyenin e, ailesi, işte, e, genel sekreter yardımcısı ve e, kültürel ve sosyal işler daire başkanı. E, sanatçı e, tarifi hiç kalmamış yönetim kurulunda. Sözleşmeli memur ve de, belediye meclisi üyelerinden bahsediyor. <gülüyor> Edebiyete baktığımızda tiyatro meslek kuruluşları... E, Üniversitelerin, konservatuvarların tiyatro bölümleriyle ilgili hiçbir ibare kalmamış. onu yani kültür-sanat edebiyat alanları gibi hani çok muğlak bir ifade var. Tabii çok edici başka şeyler de var. İşte şehir tiyatroları ihale yoluyla dışarıdan oyun satın alır gibi bir madde var. Bunların hiçbiri tartışılmadan... ...şehir tiyatroların en üst organı olan yönetim kuruluna... ...genel sanat yönetmenine bilgi verilmeden... Belediye Başkanı'nın fiyatolardan sorumlu danışmanına bilgi verilmeden plan yapıldığı için zaten usulden çok sakat bir durum var. Evet. Bizleri baktık hepsini topladık alt alta koyduk bu yönetmeni kabul etmemez dedik. Peki anladığımız kadarıyla gerçekten e, bu yönetmelik e, bir anda hazırlanıyor ve şehir tiyatrolarına belirliyor değil mi? Yani belediyeyle önceden bir görüşmüşlüğünüz ya da böyle bir yönetmeliğin hazırlığından haberiniz var mı? Hayır hayır hayır. Bundan önce e, 2007-2008 e, aralığında e, 2006-2007-2008 döneminde benim mesela, e, elimde olan ve bizim bunu kabul edemeyiz dediğimiz İki ayrı yönetmelik vardı. Hatta bir tanesi basına da yansıtılının bir basın toplantısıyla açıklayarak neden kabul edemeyeceğimizi söyledik. Ondan sonra bir durmuştu. Ne kadar zamanda hazırlandı bilemem ama yani biraz hızlı hazırlanmış. Çünkü yani sakat bu kararla gördüm. Efeci hukuksal anlamda. Hı hı. Onu bilemem yani ne kadar zamanda hazırlandı ama birdenbire aniden devreye sokuldu. Bunu biliyorum. Çünkü e, son haftaya kadar yani bizim duyumumuz da ki bu çok olağan bir şey değil. Hı hı. Peki e, oyuncular şu anda buna tepkili ve Ayşenil Şamlıoğlu bildiğimiz kadarıyla istifa etti. Bundan <gülüyor> sonraki süreçte şehir tiyatroları için, şehir tiyatrolarını oyuncuları neler bekliyor acaba? Şimdi e, kara öngörüler ee, yapmak istemem ee, çünkü böyle bir yönetmeliğin uygulanması ihtimalini dahi e, akıl dışı buluyorum, irrasyonel buluyorum ee, ama e, şimdi öncelikle bizim bir talebimiz var bu yönetmeni derhal geri çekin sonra oturalım hep beraber e, akil insanlar e, Türk tiyatrosunun ve şehir tiyatrosunun akil insanları bir araya gelelim ve bir yönetmeni çıkartalım, yönetmeni sonuçta ee, çok önemli bir şey değildir. Ee, doğru ilkelerle hazırlandığı takdirde e, sizin çalışma şartlarınızı düzenler. Ama bu şekilde olduğu zaman çalışma şartlarınızın önünde bir engel de oluşturur. Bizim asıl talebimiz şey, tiyatrosunun statüsünü özelleştirecektir Yasanın çıkmasıdır. Yıllardır bunu e, talep ediyoruz. Önerilerimizi söylüyoruz. Model önerimizi de söyledik. Ee, yani bundan sonra bizim şimdi önce beklediğimiz şey bu yasanın değil. şimdi şey, bu yönetmenin geri çekilmesi. Hı hı. Ondan sonra, e, ondan sonra her şey konuşulur. Peki şu anda genel sanat yönetmeni e, istifa etti, değil mi bildiğimiz kadarıyla? E, ve altı, evet. Ben de biliyorum. Altı kişi de aynı zamanda yönetim kurulunda evet. aynı şekilde, o zaman şimdilik böyle devam edecek şehir ihtiyacımız olabilir. Şu anda bir zaten bir otorite boşluğu bir. E, vakum var. Yani bunun çok kısa sürede e, zaten giderilmesi gerekiyor. Sezon akarken oluşmuş bir forsluk var ortada. Hı hı. E, ama e, yani dediğimiz gibi bunun e, olabilmesinin yani öncelikle demiyorum tek yolu bu yönetmeliğin çekilmesidir. Hı hı. Ancak ondan sonra tekrar e, sanatsal üretimi tarif edecek e, çağdaş düzenlemeler e, yapabiliriz. Hı hı. E, bu yönetmeliğin Ultra modern dönemlere bile parmak ısıtacak kenleri var yani ultra modern derken modernitenin o kökten devrimci zamanını kastediyorum yani İtalya'yı Almanya'yı işte Sovyetlerin ikinci dönemini filan yani onlara bile parmak ısıtacak bir özellik taşıyor bu yönetmelik. Evet. Peki bir şey daha, ee, belediyeyle bu, bu tartışmalar çıktıktan sonra belediyeyle herhangi bir e, resmi yazışma gibi bir şeyiniz oldu mu? Basına yansımayan, şu an bilinmeyen Aa, yok, belediyeden. İlk, ilk, ilk, e, işte sen İçtisan e, Belediye Başkanı Topbaş'a bir mektup e, iletti. E, arkasından e, gayri resmi görüşmelerimiz oldu. E, Son olarak dün Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şen'le ee, şehir fiyatoları adına bir görüşme yaptık ee, ve şu anda gerçekten çözücü e, süreci e, daha fazla e, acıtıcı olmadan, daha fazla yaralayıcı olmadan çözecek bir zemini de arıyoruz. Peki o toplantıdan bir şey çıktı mı ya da onların size verdikleri cevaplar neler acaba? Çünkü aslında şehir tiyatrolarının duruşu burada çok net, çok belli ve belediyenin de buna karşılık başka bir şey söylemesi gerekiyor. Belki yönetmelikte ısrar etmemek gibi. Şimdi, bir şey. e, gayet e, protokoller nazik bir e, görüşme gerçekleşti ve bu görüşmenin içerisinde e, daire başkanı bize e, başkanın yönetmeliği imzaladığını ve şu anda vilayette de, yani dün sabah oluyordu. Ee, şu anda vilayette de dediğin söyledi. Ee, o noktada biz artık e, konuşmayı hı hı. E, çözücü yönde devam ettirme imkanımızı kaybettik için... ...sohbetimizin sotik etimizi çaylarımızı içtik ve tarttık. Ee, şimdilik ondan sonra bir, bir farklı bilgi geldi. Yani başkan kendisi imzalamadı. alamadı. Ee, Adına imzalanmış olabilir ama kendisi imzalamadı diye ve ben kendi akşam daha da söyledim bir bilgi karışıklığı bir bilgi kirliliği var gerçekten bize bilgiye ulaşmayı öncelikle hedefliyoruz. O zaman e, şimdi bir de Kadir Topbaşa bir mektup, bir dilekçe gibi bir e, şey başlattı oyuncular. E, o da devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. E, bildiğim kadarıyla şimdi e, o kadar çok şey başladı ki aynı anda. Çünkü bu bir, e, bu inanılmaz bir e, durum ve bir ani refleksiyarat yani benim de bilmediğim çok şey oluyor. Twitter'da muazzam bir şey yapıldı. Ee, onu istedim biraz. Yani hmm. söylediklerine göre 250 bin civarında tweet atılmış. Hmm. Şehir tiyatroları yok edilemez. Ee, şey hmm. e, ile. Hashtag Yani taktik. her tarafta bir şeyler yapılıyor şu anda. Çünkü bu kabul edilemez. Sahiden kabul edilemez. Şehir tiyatrolarına yapılan şey kolaylıkla Türkiye'deki diğer sanat kurumlarına uygulanır. Çünkü biz Cumhuriyet'ten de daha eski bir kurumuz. Evet. Aslında şehir tiyatrolarına tek başına şehir tiyatrolarına yapılıyor olmasının da simgesel bir anlamı var. Bu sadece şehir tiyatrolarına değil sanata, tiyatroya özellikle yapılmış bir, bir şey ve özellikle şehir tiyatrolarının da tarihine baktığımızda en azından ben 10 yılını biliyor olsam da siz daha da gerisini sayıyorsunuz. Bu böyle bir süreç aslında biraz da iktidar kavgası gibi duruyor. Yani e, özgürlük ve sansür arasında gidip gelen bir süreç gibi. Yani bir taraftan onu dayatmaya çalışan bir taraftan da onu kabul etmeyen oyuncular var gibi bir, bir durum var. O zaman e, şimdilik buradan yapabileceğimiz çağrı herhalde bu süreci izlemek olabilir. Bence yani bu yönetmeliği herhangi bir biçimde kabul etmemiz söz konusu olamaz. Hatta revizyonu üzerine konuşmak bile bence mümkün değil. Ama bu çekildiği an itibariyle şehir tiyatrosunun geleneklerine ve tiyatro sanatının ilkelerine uygun düzenlemeler üzerinde her an her zeminde çalışmaya zaten biz peşinen hazırız. Bir de aslında çok kısa belki basın kısmından da bahsetmek gerekiyor. 2002 tarihine baktığımız zaman da mesela şehir tiyatrolarındaki o değişim öncesinde basında çok kısa yine ne oluyor dedirtecek haberler çıkıyor. İşte şehir tiyatrolarında böyle böyle oyunlar var falan diye ve şimdi de yine... Aynı şey var şehir tiyatrolarında Aziz Nesin'in oyunları işte neden Necip Fazıl kısa kürek oyunları oynanmıyor işte ne işi var Murat Almunga'nın oyunlarının orada filan denilen bir zamanda yine bu yönetmelik çıkıyor ortaya biraz da basınla da desteklenen bir havası varmış gibi geliyor bana. Bir grup basın zaten dezenformatif bir kampanya yürüttü. Mesela şimdi geçen gün haberi yapan muhabir kendilerini savunmaya kalkmış ama Zaman Gazetesi'nin üst yaptığı iki gün haberde verilen bütün veriler yanlıştı. Yanlış veriler, şehir tiyatrosunu seyirci kaybettiği. Ee, koltuk sayısının artmasına rağmen şehir sayısının azaldığı yönünde bir yayın yapıldı. Bunların e, altında ne kadar hani kasıt var o, onlar e, ne kadar e, muhabir de yanlış bilgiyle e, yönlendirildi. Bunlar konuşulur. dersinin yaptığı o e, pornografik e, yayını hiç saymıyorum bile. Yani o e, zaten Böyle çalışmayı alışkanlığına haline o arkadaşlar. Evet. Ee, ama bir kampanya yürütülüyor. Yani bir, bir kampanya yürütülüyor da arkasından bir hareket geliyor. Buna alıştık. Evet, evet. Bunu bunu da izlemek gerekiyor sanırsa. Yani o bir iki yayın organına baktığınız zaman orada e, bir şeyler yapılmaya başlanmışsa bilin ki bir hareket geliyor, bir darbe geliyor, bir operasyon geliyor. Son yılların modası bu. Ben de yaşadım aynı şeyi tamamen yalan, dezenformatif haberler üzerinden inanılmaz yıpratıcı e, kampanyalar yapıldı. E, anlamıştık o zaman da. E, ben kendi payıma Muhsin Ertuğrul's tamamlayıp teslim etme sözü vermemiş olsaydım zaten e, deşifre edip e, kendim çekinmeyi tercih edecektim. Aslında şehir tiyatrolarının Muhsin Ertuğrul sahnesinin yıkılması da yine biraz böyle bir süreçte. Oyuncular çok fazla ayaklandılar ama bir taraftan da karşı koyamamış olduk. Vallahi bakın e, Seçil e, 17 Mart 2008 tarihinde benim e, bir gazetede verdiğim var hı hı. Kurul kararını bekliyorum. Kurul onayı olmadan buradan çıkmayız. Oyunlarımızı oynamaya devam ederiz e, demişim. E, Ve sahiden kurul kararı çıkmadan da perde kapatmadık. Evet, evet doğru. Ee, ama en son artık bütün e, orada evi çekilmişti, kazı başlamıştı, ee, e, iki numaralı koruma kurulu da uygulanabilir dediği noktada bizim önümüzde bir tek seçenek kalmıştı. O seni altıdız sendisini en iyi biçimde yeniden yapmak. Evet, evet yani. Zaten evet olasıyla ilgili hiçbir derdimiz yok ama asıl mesele bu bu kadar üze, üzerine gelinmesiydi bu meselenin illa yıkacağızdı. Ama sorun değil en azından hala var diye sevinebiliriz belki de. Yani biz onu yaptık. Onun dışında kalan ne taksim sahnesi var bugün, ne AKM evet. açık, ne emek, ne rüya, ne melek. Evet. Yani eee yine yerdir fazla evet. uzun evet, Ama hani bu konuda mi? aslında birilerinin konuşması gerekiyorsa e, Tabii ki vardır yani mesela işte profesörümüz Kaplan bu da e, İstanbul Metropoliten planlamanın başındaki e, değerli mimar. Evet. E, Onunla da çok şey vardır elbette. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız <gülüyor> için <gülüyor> programa. Rica ederim. Rica ederim. İyi, iyi teşekkür, yayınlar kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. <gülüyor> Balık gözünün... Bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta Orhan Alkaya ile konuştuk. Şehir tiyatrolarında ufak bir karışıklık var. E, bu meselenin takipçisi olacağız da diyebiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Hüsnüye Çiçekçioğlu'na teşekkür ederiz. Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan